Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'un bi ihsanin ila yumiddin. Amma ba'd, Şeyh Muhammed ibn Abdül Vahhab'ın Nevaqidul İslam adlı eserinin muhtasar şerfi derslerimizin yedinci dersi. Evet, en son kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Şeyh Rahimahullah diyor ki, Es-Taminuh, İslam'ı bozan hususların sekizincisi müzaharat Müslümanlar ve muavantları Müslümanlar. Delilü kabulüü Teala ve mani tevllümüün kum fâinahu minhum. İnallah la yhidilu kalimü zâlimin. Sekizinci Müslümanlara karşı müşriklere yardım etmek ve destek olmak. Bunun delili Allah Teala'nın şu sözüdür: Sizden her kim onlara tevelli de bulunursa, yani dostlukta bulunursa şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmine hidayet etmez. Evet bu. Şeyh'in zikrettiği İslam bozan hususların sekizincisidir dediğimiz gibi. Şeyh'in kardeşler burada değinmek istediği mesele vela ve bera. Yani dostluk ve düşmanlık meselesidir. Şeyh'in burada değinmek istediği bu sekizinci husustaki kastı vela ve bera meselesidir. Yani dostluk ve düşmanlık meselesidir. Konunun aynı olması nedeniyle bizim daha önce yaptığımız ehl-i sünnette vela ve bera inancı dersimizin aynısını inşallah buradan itibaren Sunuyoruz. Vela ve Bera Yani Dostluk ve Düşmanlık Şimdi Vela ve Bera akidesi usulü dindendir. Yani dinin asli meselelerindendir. Neden? Çünkü din, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması ile küfür ve kafirlerden beri olunması üzerine kuruludur şirk ve şirk ehlinden beri olmak imana ve iman ehline e, şirk ve şirk ehlinden beri olmak iman ve iman ehline veli olmak ve bu iki hususla ilgili konuların açıklanması her bir Müslümanın bilmesi gereken esas konulardandır. İşte durum böyle olunca bu, bu bağlamdan yola çıkarak diyoruz ki öncelikle Vela ve beranın tanımı nedir? Karışıklığın giderilmesine ihtiyaç duyulan vela ve bera meseleleri hangileridir? Tamam? Şimdi öncelikle vela ve beranın tarifiyle başlayalım ki kardeşler çünkü el ale şey'i far'un an tasavvurehi. Bir şeyin bir hükmün sonucuna varabilmek ancak o şeyi tasavvur etmekten geçer. Durum böyle olunca, o meselenin tasavvur edilmesi gerekir. Tasavvur edilmesi için de, o ele alınacak konunun anlamının, kelime anlamlarının veya o konuyu ifade eden kelimelerin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekir ki, o meselelerle alakalı furu meselelerin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlasın. İşte bu bağlamdan çıkarak diyoruz ki vela ve beranın tanımı nedir? Şimdi Allah'ın yardımını dileyerek diyoruz ki kardeşler. Lugatta yani sözlükte velanın anlamı şudur. Bakın sözlük anlamı da önemlidir. Bizim bu dersle alakalı ki ileride gelecek. Sözlükte velanın anlamı şudur. Şimdi İbnü Faris rahimeullah Mucemmu Maqaisü'l-Lugada diyor ki El-Vavu vel-Lamu vel-Ya'u Asrun sahihun yedullu ala kurbin. Şimdi biz Vela kelimesine baktığımızda bu bir kelimedir. Arapça bir kelimedir. Hangi harflardan oluşuyor? Vav, Lam ve Ya harflerinde. İşte İbni Fariz bunun hakkında diyor ki Vav, Lam, Ya oluşumu yakınlık anlamına gelen yakınlık anlamına delalet eden sahih bir asıldır diyor bir kelime köküdür diyor. Sonra da devamında diyor ki, bakın dikkat edin İbnül Farise, valam veya yakınlık anlamına gelen bir asıldır dedikten sonra diyor ki, mesela mevla kelimesi, bakın vela ve mevla aynıdır. Mevla kelimesi de bu baptan olup el mu'tik köle azat eden kimse, el mu'tak azatlı köle, es sahib arkadaş, İbnül Am amcaoğlu, Nasır davetçi şey destekçi elcaru komşu anlamlarına gelir diyor Mevla kelimesi de. Ki Mevla vav lam ve yadan alınmıştır. Şimdi biz baktığımızda i̇bn Faris'in bu söylediğine neye örnek veriyor? Diyor ki köle azad eden kimse başka azatlı köle bakın azatlı köle sahibine yakındır. Birdir. i̇bn Am amcaoğlu kişiye yakın olan kişidir. Nasır destekçi car, komşu, hepsi yakınlık anlamına geliyor. O yüzden hepsine Mevla ismi denmiştir. Vela kökünden alınan. İşte o yüzden İbnül Fariz en sonunda diyor ki işte bütün bu kelimelerde, hangi o kelimeler? İşte amcaoğlu, köle azat eden, azatlı köle, komşu, destekçi. Bütün, bütün bu kelimelerde elveli anlamı vardır diyor. Yani yakınlık anlamı mevcuttur. Şimdi vela kelimesini, ki dostluk diye biz bunu tercüme ediyoruz. İşte vela kelimesini, bu geniş anlamıyla düşündüğümüzde zihnimizde vela kelimesinin orijinal anlamı, hakiki anlamı canlanmış oluyor. Bakıyoruz, Araplar tabir sahihse köle azat edene de vela ismini vermişler, Mevla. Mu'tik, azatlı köleye de, arkadaşa da, çünkü arkadaş kişiye yakındır. İbnül Am Amcaoğlu'na, destekçi kimseye, destekçi kişi kişiye yakındır. Köle komşuya komşu olan kişiye yakındır. Hepsinin ismine Mevla anlamını vermiştir. E, Arap ve Elveli yakınlık anlamı mevcuttur bütün bu kelimelerde. Şimdi bu velanın sözlük anlamı, lügat anlamı. Şimdi bizim konumuz sadece vela değil, yani dostluk kısmı değil. Vela ve bera, düşmanlık kısmı. Şimdi beraya geldiğimizde bakın dikkat edin, yine i̇bn Faris diyor ki bera, bakın dikkat edin, bera, Bera kelimelerinde hangi harfler var? B. Ra ve hemze. i̇bn İbnül Fariz diyor ki rahim el Ba'u Elba'u ve ra'u vel hemzetu aslani. B. Ra ve hemze harflerinin oluşumu iki aslı, iki kökü göstermektedir diyor. Bu köklerden birisi el-halku. Şimdi burada soru soracağım, dikkat edin. Bu köklerden birisi el-halku yani yaratmak anlamındadır diyor. Diğer kökü de diyor, diğer anlamı da etba'u dunine şeyi ve muzayyelatu bir şeyden uzaklaşmak ve ayrılmak anlamındadır diyor. Şimdi iki iki anlam verdi İbnü Faris. Bakın dikkat edin dedi ki bir beranın iki anlamı var bir yaratmak iki de bir şeyden uzaklaşmak. Demek ki iki anlam varmış lügattta. Yaratmak bu uzaklaşmak. Peki bizim konumuzla kastedilen anlam bu iki anlamdan, bu iki asıldan hangisidir? Yaratma aslı mı? Yaratma anlamı mı? Yoksa uzaklaşma anlamı mı? Konumuzla alakalı. Uzaklaşma anlamı. Değil mi? Konumuzla alakalı uzaklaşma anlamı. İkisi de bera'nın anlamıdır ama konumuzla alakalı uzaklaşma anlamı. Çünkü vela, yakın olmak, dostluk kurmak, bera, uzaklık, düşmanlık, terklik söz konusu. Hatta İbnü Faris en sonunda diyor ki Rahimallah, Bera diyor, mesela diyor kişinin hastalanmasına da bur denir. Yani diğer bir tabirle, kaba bir tabirle bera denir diyor kişinin e, e, hastalıktan şifa bulmasına. Bir düşünün bakalım kişinin hastalıktan şifa bulmasına neden bera demişlerdir sizce? Az önce verdiğim bera'nın anlamını düşündüğünüzde nasıl açarız bunu? Uzaklaşma anlamıydı ya. Kişinin hastalık, nasıl bir alaka kurabiliriz? Kişinin hastalıktan iyileşmesinin uzaklık anlamıyla ne gibi bir ilişkisi var? Çünkü kişi şifa bulduğunda o hastalıktan ne yapmış oluyor? Beri olmuş oluyor, uzaklaşmış oluyor. O yüzden bakın toparlayacak olursak vela, vela e, yakınlık anlamına delalet eden sahih bir asla delalet ediyor. Bera da uzak olma anlamını ne yapıyor? İfade ediyor. Ve bizim konumuzla alakalı dedik ki beranın iki anlamı vardır normalde. Bir yaratmak, iki uzaklaşmak. Bizim konumuzla alakalı alınacak anlam uzaklaşma anlamıdır. Şimdi velanın şer'i yani ıslah'i anlamına gelelim. Şimdi velanın ıslah'i anlamına gelince bakın çok basittir. Şer'i ölçüler içerisinde sevmek ve destek olmak demektir. Bitti velanın nasıl budur. Bera'nın şer'i anlamı da bera velanın karşıtıdır. Yani uzak olmak ve buğz etmek anlamındadır şer'i ölçüler içerisinde. Tamam. O yüzden bakın mesela İbn Teymiyye rahimehullah El Furkan Beyne Evliain Rahman ve Evliain Şeytanda diyor ki velayet diyor yani dostluk diyor adavetin yani düşmanlığın zıttıdır diyor. Sonra diyor ki velayetin velanın aslı muhabbet ve yakınlıktır. Muhabbet ve yakınlıktır. Adavetin aslı ise Buz etmek ve uzak olmaktır diyor. Evet. Şimdi biz şuraya kadar velâ ve belâ'nın lugat ve ıslah anlamlarını öğrendik. Evet. Şimdi adım adım gidiyoruz. Vela ve belâ'nın lugat ve ıslahi anlamlarını öğrendikten sonra diyoruz ki kardeşler şimdi bakın buraya dikkat edin. Vela ve bera bakımından insanlar üç kısmı ayrılmaktadırlar. Vela ve bera bakımından insanlar Üç kısma ayrılmaktadırlar. Bu taksimat çok önemli. Birinci kısım insanlar, bakın dikkat edin, düşmanlık ve buğzdan uzak olan bir dostluğu hak eden kimselerdir. Zirve nokta. Düşmanlık ve buğzdan uzak bir dostluğu hak eden, bir velayı hak eden kimselerdir. Şimdi diyeceksiniz ki ya velayı hak eden zaten düşmanlık ve buğuzdan uzak olur. Hayır. Uzak olmaz. İkinci kısımda, üçüncü kısımda göreceğiz bunu. O yüzden birinci kısım insanlar düşmanlık ve buğzdan uzak bir dostluğu yani velayı hak eden kimselerdir. Bunlar kim? İşte peygamberler, salihler, şehitlerden oluşan halis müminlerdir. Bu birinci kısım insanlar. İkinci kısım insanlar da bunun tam zıttı olarak şer'i manada dostluk beslenmeyip uzak durulacak kimselerdir şer'i manada dostluk beslenmeyip uzak olacak insan sınıflarıdır. İnsan sınıfıdır. Bunlar ise işte müşrik, münafık, zındık, işte mülhid, mürtet, işte bu gibi değişik çeşitleriyle kafirlerdir bu kısımdaki insanlar. Bakın üçüncü kısma gelince burası çok önemli ki bizim konumuzla alakalı da ileride yakından bağlantısı olacak bu kısmın. Üçüncü kısım insanlar ise kardeşler bir yönden bir taraftan velayı yani dostluğu hak ederken diğer taraftan da hak etmeyen kimselerdir. O zaman üçüncü kısım insanlar varmış. Bunlar bir yönden bir taraftan velayı, dostluğu hak ediyorlar. Diğer taraftan da hak etmiyorlar. Bunlar ne tip insanlar? Bunlar İslam ehli olup da tekfiri gerektirici olmayan bakın tekfiri gerektirmeyen Masiyetleri günahları işleyen kimselerdir. Yani fasık Müslümanlar diğer bir tabirle. Tamam? Bu üçüncü. İşte bu bu kısım insanlar hakkında ehli sünnet indinde sevgi ve buğz birleşir. Bu kimseler bakın Müslüman olmalarından ötürü sevilirler. Müslüman olmaları yönünden sevilirler. Masiyetleri sebebiyle de buğz edilirler. Yani masiyet işlemeleri yönünden buğz edilirler. Ama kafirlere gösterilen buğz gibi değildir. Yani bir yönden sevgiye, diğer bir yönden de düşmanlığa muhatap olurlar. Peki bu üçüncü sınıf insanların bir yönünden bir taraftan sevileceğini söyledik. Bunların Bunları sevgi kapsamında ne gibi şeyler yer alır? Onlara nasihatte bulunmak, marufu emretmek, işledikleri masiyetten sakındırmak, yani münkeri nehyetmek yer alır. Sevgi kapsamında bu tip insanlara bu olaylar yer alır, bu hususlar yer alır. İşte nedir? Nasihatte bulunmak, emri bil maruf, nehriye anil münker yapmak. Peki bu türlü insanlarda düşmanlık kısmında ne gibi şeyler, tavırlar sergilenir? İşte onlardan ayrı durulur, masiyetleri de onlarla beraber olmaz. Fazilet sahibi kimseler tarafından cenaze namazlarının kılınmaması gibi düşmanlık gösterilir bunlara. Aynı Resulullah'ın bazen yaptığı gibi veya tabiinden sahabelerden bunu uygulayanlar olduğu gibi. Fasık kimseler düş bunlara gösterilecek düşmanlık kısmında gösterilecek tavırlardan bir, bazıları işte dediğim gibi onlardan uzak durmak, onlardan ayrı durmak, oturup kalkmamak, tavır takılmak belli bir nispette ölçüde ve fazilet sahibi kimseler tarafından cenaze namazlarının kılınmaması yer alır düşmanlık kısmında Çünkü dedi ki bu bu tip insanlarda hem dostluk birleşir hem de düşmanlık birleşir dostluğun ölçüleri saydığım noktalarda işte naatta bulunmak emre var yapmak nehyanın münker yapmak düşmanlık kısmı da onlardan ayrı durmak onların fısklarına katılmamak ortamlarına e, bulunmamak onların fısık içeren e, sözlerinden yüz çevirmek başka konulara dalmak ve elimehli bazı ifadeler de i̇şte az önce kullandığım gibi faziletli kimse, e, sahip, fazilet sahibi kimseler tarafından cenaze namazlarının kılınmaması. O yüzden diyoruz ki bu kısmendir. O yüzden bütün ümmet bunların cenaze namazını terk edemez fasıkta olsalar. Çünkü fazrı kifayedir. Ama faziletli kimseler tarafından cenazelerin, cenazelerinin kılınmaması yer alır. Şimdi bakın kardeşler. Vela ve bera bakımından insanların kısımlarını da anladık. Dolayısıyla velanın lugat manasını... Ve bera'nın lügat manasını anladık. Yine velanın ıslahı manasını ve bera'nın ıslahı manasını da anladık. Yine insanların bu bakımdan kısımlarını da anladık. Şimdi ise kardeşler bakın dikkat edin buradan itibaren çok önemli. Mühim meseleler ve önemli noktalara değineceğiz şu andan itibaren. Vela ve bera meseleleriyle alakalı. Önemli meselelere önemli noktalara değineceğiz inşallah. Değinmek istediğimiz bu noktalar, bu mühim meseleler kardeşler beş tanedir. Ve her 5 tanenin altında bazı meseleler de furu olarak yer almaktadır. O yüzden buna dikkat edin. Ana başlığımız, değinmek istediğimiz bu noktalar, bu ana başlıklar, bu mühim meseleler 5 tanedir ve bunların altında furu meseleler yani yer alacaktır. Yani dalları budakları yer alacaktır. Şimdi öncelikle bu 5 noktanın bu beş beş önemli meselenin konu başlıklarını vereceğim, sadece başlıklarını vereceğim. Sonra da bu beş başlığı, bu beş noktayı tek tek ele alıp işleyerek dersimi sonlandıracağım inşallah. Şimdi beş meselenin konu başlığı şöyle kardeşler. Bakın, bir, kafirlere dostluk göstermenin kısımları kafirlere dostluk göstermenin kısımları ve her kısmın hükmü nedir? İki, Müslümanın kafir birini Dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı sevmesi caiz midir? Yani mesela ne gibi işte e, kafirlere beraber besle, bera besleyeceğiz, bera, bera, e, akidesi uygulayacağız onlara karşı ama ehli kitap kadını evleniyorsun nasıl olacak bu seviyorsun onu gibi. tamam? O yüzden başlıkları baştan söylüyorum. Bir, kafirlere dostluk göstermenin kısımları ve her kısmın hükmü nedir? İki, Müslümanın kafir birini dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı sevmesi caiz midir? Ona velâ göstermesi caiz midir? 3- Müslümanın kafiri olan desteği kafirin dinine ve inancına destek olmaksızın gerçekleşebilir mi? Bir Müslümanın kafiri olan desteği o kafirin dinine ve inancına destek olmaksızın gerçekleşebilir mi? 4- Hatip İbni Ebi Belte'a hadisi ve bu hadisin konuyla ilgili hüccet oluşu ve muhaliflerin bidat ehli tekfirci zihniyetli insanların şüphelerine reddiye, beş Müslüman olduğu sabit olan bir yöneticinin tekfir edilmesinin ancak belli kurallara bağlı olarak caiz olduğu meselesi. Bu beş mesele. Şimdi kardeşler, bu beş meseleyi işleyeceğiz. Şimdi bu beş noktanın ilki neydi? Kafirlere dostluk göstermenin Kafirlere dostluk göstermenin kısımları ve her kısımın hükmü meselesi. Şimdi ilk olarak meselemiz buydu. Şimdi bu meseleyi ele alalım. Bakın kardeşler. Kafirlere dostluk göstermenin kısımları ve her kısımın hükmü. Evet. Bazı kimseler Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmesinden... Ve onlara dost olmasından yani müvalatından ötürü Müslüman devletleri tekfir etmektedirler kardeşler. Aslında bakın dikkat edin kardeşler aslında bu husustaki asıl sorun yani bu husustaki sorunun problemin cehaletin en başta gelen sebeplerinden biri bu türlü harici zihniyetli insanların mücmelliklerle hareket etmekten kaynaklanmaktadır. Mücmerlikle hareket etmek, etmelerinden kaynaklanmadır. Bir diğer e, bakışla müteşabihlere dalmalarından kaynaklanmaktadır. Hem müteşabihlik söz konusu hem mücmerlik söz konusu zaten aralarında telazum var. Halbuki kardeşler bu konu hakkında yani işte kâfirlerle olan münasebet konusu hakkında tafsilat söz konusudur. Yani bazı detaylar bazı ayrıntılar söz konusudur. Ki, hükmün vakiaya uygulanması istendiğinde bu detaylara riayet edilmesi gerekir. Bakın şimdi bu, bu tafsilatlara bu detaylara giriş yapıyoruz. Bu detaylar şu şekildedir kardeşler. Bakın. Bir, kafirlere yönelik vela iki kısmı ayrılmaktadır. Birinci kısım, kafirlere karşı sergilenen ve sahibini dinden çıkarıp Müslümanken kafir yapan vela kısmı. Bu kısım kafirlere dost olma çabasıdır ki buna tevellî denir. Allah azze ve celle bu usla alakalı buyuruyor ki kardeşler. Ya eyyuhellezîne âmenû lâ tetekhuzûl yehûde ve'n-nısâre awliyâ. Bazhum ve minhum. Ey mana dener? ''Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onlara tevellide bulunursa, dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumu hidayet etmez.'' diyor Maide suresinde. Yine başka ayette buyuruyor ki işte Allah'a ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk e, ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış. Ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir vesaire devam ediyor ayet. Şimdi kardeşler, birinci kısım bu. İşte İslam'dan çıkaran dostluk bu. İslam'dan çıkaran bu dostluğun kuralı şudur, bakın. Davıtı şudur, kuralı şudur. Burada söz edilen muhabbetin, sevginin, yardım ve desteğin kafirlerin dini ve inançları sebebiyle yapıla, yapılan bir destek olması gerekir. Bakın. Neymiş bu dinden çıkaran dostluğun kuralı? Bu muhabbetin, bunlara karşı bu, e, beslenen bu muhabbetin yardım ve desteğin kafirlerin dini ve inançları sebebiyle olması gerekir. Anca bu hususla insana dinden çıkarır. Her kim kafir bir kimseyi dininden veya akidesinden dolayı severse yahut da kim e, kafir birine dininden veya akidesinden e, dolayı severse ve kafir birine din ve inancından dolayı destek olursa, Müslümanlığını bozan ve amelini boşa çıkaran dostluğun kısmına girmiş olur. Bu kısmın içine düşmüş olur. Ancak ikinci kısım var. İkinci kısım da, kafirlere karşı zahir dostluk göstermek. Yani sanki amelleri ona delalet ediyormuş gibi. Buna göre kişi, Kafirlere karşı mesele işte alışveriş, ziyaretleşme, hediyeleşme, el sıkışma, yüzüne gülme gibi görünür meselelerle dostluk sevgiler, sergiler. Bu tipteki dostluk dinden çıkaran tarzda bir dostluk değildir. Hatta söz konusu bu husus bazen caiz olur. Hatta söz konusu bu husus bazen caiz olur. Mesela harbi sınıfında olmayan kafire iyilik etmek gibi. Harbi sınıfında olmayan kafire iyilik etmek gibi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah, bakın müntehine de buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Bu ayetin hemen devamı da çok önemlidir. Bunu ileride zikredeceğim. O yüzden dediğimiz gibi söz konusu bu husus bazen caiz bile olur. Yine aynı söz konusu bu dostluk bazen haram olur. Mesela ne gibi? Kendilerine ait özellikler bakımından kafirlere benzemek gibi. Kafirlere benzemek gibi. İşte Müsnet ve Ebû Davud'daki İbn Ömer'den gelen rivayet Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır. Bu haram olan bir yakınlaşmadır, bir dostluktur onlarda olan bazı durumları sevmedir, onlara bu anlamda yakınlaşmadır velanın anlamlarını düşünün İşte bu, bu husus bazen müstehap olur bu husus bazen müstehap olur kalbini İslam'a ısındırmak ve İslam'a davet maksadıyla kafirlere iyilikte bulunmak gibi onların yüzüne gülerek, el sıkışarak e, onlara e, İslam'ı anlatmak gibi İslam davasında bulunmak gibi, aynı, aynı aynı anda da küfürlerine itikatlarına buzu etmek gibi. İster arasında fark para ayırdık bunları. Devam ediyorum, bu dostluk bazen vacip yani bu husus bazen vacip olur, bazen vacip olur. Mesela bir veya ikisi ee, de kafir olan anne baba ya iyi davranmak gibi. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Eğer onlar e, seni e, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşman için zorlarsa onlara itaat etme ama onlar da dünyada onlarla dünyada iyi geçin diyor Allah subhanahu ve teala. Yine bu dostluk bazen mekruh olur. Mesela Müslüman hizmetçi varken fukahaların zikrettiği gibi eserlerinde Müslüman hizmetçi varken yanında kafir hizmetçi çalıştırman gibi. O yüzden kardeşler bakın bu dostluk çeşidini şu ayet delalet etmektedir. Bakın bu olaya. Allah sizinle dikkat edin bu ayetin. Hani demin dedim ya ayetin devamı çok ilginç. Okuyacağım dedim. Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kardeşler. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan ki ayeti okumadan önce şunu söyleyeyim. İşte Yahudi ve Hristiyanları dost etme ayetini biz maalesef sakız gibi ağzımıza edinmişiz. Sanki olayın hiçbir teferruatı, tafsilatı yokmuş gibi sakız gibi... Ağzımıza sakız etmekteyiz bu tür Nasları Bütün e, diğer Kur'an'ın delalet ettiği anlamlardan, selefin bakış açısından tamamıyla soyutlamışız o olayı. Ve diğer nasların delalet ettiği anlamları ve bu anlamın içerdikleri, bu e, nasların içerdiği lafızları da göz ardı etmişiz. Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Şimdi dikkat edin. Allah ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran harbi kafirler, Allah ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edilmekten men eder. İşte kim onları dost edilirse onlar zalimlerin ta kendileridir Demek ki bu sınıfın dışındaki insanlara baktığımızda az önceki saydığım üst mertebeler söz konusudur. Nedir o işte vacip olması, müstehab olması, mekru olması yerine göre mübe olması vesaire. Caiz olması vesaire. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Ancak Allah ancak sizinle din konusunda savaşan harbi kafirler sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarmanız için destek verenleri dost etmekten meneder. eder. Kim onları dost edirse işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Bu ayete dikkat edin her iki kısımdan da bahsetmektedir. Bir de kardeşler bakın fayda babından tabi yeri gelmişken parantezinde şunu da söyleyelim. Din hususunda bizimle savaşanlar ve topraklarımızdan bizleri çıkaranlarla yani diğer bir tabirle harbi sınıfta yer alan kafirlerle suh ve ateşkeş anlaşması yapmamızın idarecilerin maslahat görmeleri durumunda şer'i hiçbir engeli bulunmamaktadır. O yüzden aleyhissalatü vesselam bir anlaşmasında kureş kafirlerine karşı bu şekilde harbi olmalarına rağmen bu şekilde bir uygulamada bulunmuştur. İşte bu yöneticinin, Müslüman yöneticinin emirin maslahat görmesine kalmıştır. Şimdi birinci meselemizi ne yaptık kardeşler? Dikkat edecek olursanız beş başlık vermiştik. Birinci meselemizi ele aldık işledik. Şimdi ikinci meselemize geçiyoruz. Neydi bizim ikinci meselemiz? Müslümanın kafir birini dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı sevmesi caiz midir meselesi? Müslümanın kafir birini dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı, bakın dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı sevmesi caiz midir meselesi? Şimdi birisi gelip bize derse ki, bir Müslümanın kafir birini dini ve itikadı dışında bir sebepten dolayı sevmesi caiz midir? Derse cevaben deriz ki evet caizdir. Kafiri sevebilirsin caizdir. İtikadı ve din dışındaki söylediğim ile Bu durum sözü edilen dostluğun dinden çıkaran kısma dahil değildir. Dinden çıkaran kısmına dahil değildir. O yüzden bununla ilgili Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bakın, bugün size temiz ve iyi işler helal kılmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kitap e, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Bakın bu ayetteki istidlal noktası neresi kardeşler? Bakın bu ayetteki istidlal noktası kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir kısmıdır. İstillal noktası bu kısımdır. Peki, istiller noktasının yönü nerededir bu kısımda? Bu kısımda istillal noktasının yönü nedir? Bu ifadedeki istillal noktası, istillal yönü ne şekildedir? Bakın şimdi kardeşler. Allah Teala Müslümanlara ehli kitaptan olan iffetli bayanlarla evlenmeyi mübah kılmıştır. Ve malumdur ki ve zaruridir ki erkeğin eşine karşı muaşereti kadın ile erkek arasında vaki olacak sevgi, ülfet ve sevecenlikten asla yoksun olmaz. Buna göre Allah Teala bu zikredilenler mutlaka bulunmasına rağmen işte sevgiyi ee, muaşeret yani sevgi, sevecenlik, ülfet, ısınma gibi olaylar bulunmasına rağmen mutlaka bulunacağına rağmen kitap elinden olan bayanlarla nikahlanmayı mübah kılmıştır. En basit ihtimalle en basit ihtimalle onu bir eş olarak sevecektir. Kalbi ona ısınacaktır. Arasında bir ülfet söz konusu olacak. İşte bütün bunlar bulunmasına rağmen ve mutlaka bulunacağına rağmen kitap ehlinden olan bayanlarla nikahlanmaya mübah kılınmıştır. Bu çeşit sevgi ve ülfetin dinden çıkarmayan dostluk türünden olduğuna delalet eder. Bu husus neye delalet eder? Sevgi ve ülfetin bunlara karşı olan dinden çıkarmayan dostluk türünden olduğuna delalet eder. Az önce söylediğim kayıtla birlikte. Bundan dolayı kardeşler dostluğun dinden çıkaran çeşidi kafir olan kimsenin mensup olduğu o din ve inanç dolayısıyla duyulan sevgi kuralına bağlanmıştır. Bu kurala bağlanmıştır. Böylece kardeşler ikinci meselemizi de ele aldık. Şimdi bakın. Üçüncü meselemize geçiyoruz. Neydi bizim üçüncü meselemiz? Müslüman olan bir kimsenin kafiri olan desteği, kafirin dinine ve inancına destek olmaksızın gerçekleşebilir mi? Bakın, Müslüman olan bir kimsenin kafir, kafire olan desteği, o kafirin dinine ve inancına destek olmaksızın gerçekleşebilir mi? Meselesi. Meselemiz buydu. Gerçekleşebilir mi? Diyoruz ki, bakın, Müslümanın kafire olan desteğinin, kafirin dinine ve inancına destek olmadan gerçekleşmesi mümkündür. Yani bununla birlikte o insanın Müslüman olması mümkündür. Kafire yönelik desteğin, kafirin dini ve inancına destek olma isteğiyle olmaksızın dinden çıkaran tarzın dışında olabileceğine dair delillerden biri. Bakın kardeşler. Allah Teala'nın Hz. Musa hakkında anlatmış olduğu şu kıssadır. Musa aleyhisselam, Mısır Firavununun kavminden olan bir kafire karşı kendi kavminden olan bir kafire destek olmuştur Allah Teala ne buyuruyor Musa ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi orada biri kendi tarafından diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşürken buldu kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım istedi Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu bunun üzerine bu şeytan işidir o gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Bu kıssanın kardeşler, Hazreti Musa'nın nübüvvetinden sonra meydana gelmiş olduğu esasına göre söz konusudur bu istidler. Esasına göre söz konusu istidler geçerlidir. Şimdi bakın yine Hatip kıssasında da kafirlere yardım söz konusudur. Hatip İbni Ebî Belta'a hadisinde de kafirlere yardım etme söz konusudur. Ancak bu yardım onların dinlerinden ve inançlarından olmayıp yalnızca dünyalık bir maksattan dolayı olmuştur Hatib İbni Ebi Belta'nın Mekkeli müşriklere yaptığı yardım. Bu nedenle de tekfir sebebi olmamıştır. İşte bundan ötürü dinden çıkaran velayı kafirleri, dinledi ve inançları nedeniyle sevme kuralına bağladı kardeşler. Bu yüzden bu sebepten ötürü biz dinden çıkaran velayı neye bağladık? Kafirleri, dinleri ve inançları nedeniyle sevme kuralına bağladık. Kafirleri, dinleri ve inançları sebebiyle sevme kaydına bağladık. Evet. Üçüncü meselemizi de ele aldık. Şimdi bakın kardeşler, dördüncü meselemize geçiyoruz. Neydi bizim dördüncü meselemiz? Hatib İbn-i Ebi Belta hadisi. Bu hadisin konumuzla ilgili hüccet oluşu, delil oluşu ve muhaliflerin şüphelerine reddiye meselesi dedik buna. Şimdi bakın kardeşler. Bukhari ve Müslim'de Ubeydullah i̇bn Abi Ebi Rafi'den gelen rivayette diyor ki Hatıp kıssasını anlatıyor. Bakın. Ali'yi şöyle derken duydum radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Zubeyri ve El İbn-i El-Esved'i gönderip ''Hah bahçesine varıncaya kadar gidin. Orada bir kadın var, o kadında bir mektup var, o mektubu kadından alın getirin bana.'' dedi. Ali diyor ki, radıyallahu anh, ''Biz yürüdük, atımız dört nalar koşarak gittik. Nihayetinde bahçeye vardık, bir de baktık kadın orada. Mektubu çıkar.'' dedik kadına. Kadın dedi ki, ''Bende mektup falan yok. Bunun üzerine dedik ki, diyor, ya mektubu çıkarırsın ya da üstüne ararız.'' Sonunda saç ör, kadının saç örgüsü arasından mektup çıkarılıyor. Mektubu diyor Resulullah'a getirdik. Mektupta Hatib bin Ebi Belta'a radiyallahu anh'ın Mekke'li müşriklere yazmış olduğu mektup var. İşte kendilerine Resulullah'ın bir işini haber vermekte, kendilerine saldıracağını bildirmekte. Bu ifadeler yer almakta mektupta. Resulullah diyor ki: "Ya Hatib bu da nedir?" soruyor Hatib'e. "Ya Hatib nedir bu?" Hatip diyor ki ey Allah'ın Resulü Bana karşı aceleci davranma Ben Kureyş'e sonradan dahil olmuş Onların bizzat kendilerinden olmayan birisiyim Yani benim Onlara bir yakınlığım yok Onların kabilelerinden değilim Muhacillerden senin yanında bulunan birçok kimse var Hepsinin Mekke'de tanıdıkları var Oradaki bazı sıkıntılar bir şekilde Giderilebiliyor onların bazı sıkıntıları Tanıdıkları var vesaire bir şeyler oluyor Mekke'de ailelerini ve mallarını Koruyacak akrabalık bağları var Mekke'nin müşriklerle koruyabiliyorlar mallarını ailelerini onların sahip oldukları diyor bu soybağı bende olmadığı için yakınlarımı korumak üzere onların nezdinde bir elim olsun istedim yani bir konumum olsun istedim ne küfür ve irtidat maksadıyla ne de müslüman olduktan sonra küfre rıza göstererek yapmadım bakın demek ki mücerret yardım yakınlık küfrü gerektirmiyor işte bak kuralı getiriyor biz hangi kurala bağlamıştık? Onların dinlerinden dolayı yapılan. Budur dinden çıkaran. O yüzden hatıp o kaydıyla koyuyor. Ne küfür ve irtidat maksadıyla ne de Müslüman olduktan sonra küf küfre rıza göstererek yapmadım bunu diyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki o size kesinlikle doğru söyledi. Sonra Ömer radıyallahu anh çıkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bırak da şu münafığın boynunu uğrayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki muhakkak ki o Bedir'e şahit olmuştur. Yani Bedir Nereden biliyorsun? Belki de Allah-u Teala Bedir ehline muhtari olmuş. Dilediğinizi yapın zira ben sizi bağışladım buyurmuştur. Diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bakın bu kısa bu şekilde. Şimdi bakın. Bu hadisle ilgili bazı meseleleri söz konusu edeceğiz. Ve bunlar çok önemli meseleler. Bazı meseleleri bu hadise has kılacağız ve söz konusu edeceğiz. Nokta nokta. Şimdi bir. Hem küfür olma ihtimalini hem de küfür olmama ihtimalini taşıyan, söz veya eylemde bulunan kimsenin, tafsilatta bulunması ve durumunu ortaya koyması isteninceye dek, küfrüne hükmedilmez bu kişinin. Hatip bir fiil işlemiştir, kafirlere yardım. Bu kafirlere yardımın, küfür olma ihtimali de var, yani onların dinine bes beslediği sevgiden vesaire dinlerin üstünde olmasını istemesinden dolayı yapma ihtimali var. Yapmama ihtimali de var. İşte bu türlü ihtimalde taşıyan söz ve eylemlerde tavsilatta bulunması ve durumu ortaya koyması isteninceye dek bu kişiden bu kişinin küfrüne hükmedilmez. İşte bunun şahidi deliline Resulullah'ın kendisinden sadır olan şeyi Hatip'e sorması. Ne diyor? Ya ma mehada işte, ifadeler var. Seni buna sevk eden nedir? Ey hatı bu yaptığın nedir? Aleyhissalatü vesselamın bu sözü bunun şahididir bu olayın. Bakın, dedik ya söz ve eylemler, küfür olma ihtimali olmama ihtimali. Bu konuyla alakalı tekfirin, tekfir meselelerine girişte temel kaideler ve kurallar. Burada daha tavsiyle etmiştik anlatmıştık. Bakın burada o dersten ziyade bir şey daha anlatayım. Dedik küfür olma ihtimali olan fiiller de tavsiyle gidilir. Sorulur ona. Ondan sonra hükme varılır. Küfür olma yönüyle yapmışsa kafir hükmü, küf, yaptığının küfür hükmü, küfür olmama yönüyle yapmışsa küfür olmama hükmü veririz. Şimdi bu kaydeye, bu hususa delalet eden zaten adı adıcı söyledik. O tekfille alakalı yaptığımız derste, tekfir meselelerine geçtiği temel kaydeler, orada da detaylarıyla, alimlerin sözleriyle, delillerle anlattık. Bakın burada bir şey daha düşeceğiz. Bu kaydeye delalet eden naslardan birisi, bakın kardeşler. Bazı kimselerden Allah'a, ayetlerine ve peygamberlerine yönelik istihza yani alay etme vaki olduğunda onlardan sadır olan bu alay etme davranışının küfürden başka bir şeye muhteme, muhtemel olmaması nedeniyle aleyhissalatü vesselam onların özürlerini kabul etmemiş ve Allah Teala'nın şu ayetini tekrar etmeye başlamıştır. Hiç özür dilemeyin siz imanınızdan sonra, e, siz imanınızdan sonra iman ettikten sonra küfre girdiniz Tövbe suresinde. Bakın bu kimselerden Allah'a, ayetlerine, peygamberlerine yönelik istiza alay etme vaki olmuştur. Onlardan sadır olan bu alay etme davranışının alay etme davranışının küfürden başka bir ihtimali yoktur. İsmi üzerindedir çünkü alay etme. İşte bakın, ihtimalli olmadığında direkt tekfir söz konusu olmuştur. Ama ihtimal dahil olduğunda tavsile gitme söz konusu. O yüzden bakın kardeşler, yeryüzündeki tüm insanlar neden alay meselesinde cehaletin dahli yok? Çünkü cehalet diye bir şey yok ki dahli olsun. Olmayan bir şey üzerinde konuşuyoruz. Yeryüzündeki tüm insanların bildiği husustur. Alay ederken alay ettiğini bilir insan. O yüzden bakın alay etme davranışının küfürden başka bir şeye muhtemel olmaması nedeniyle Allah Azze ve Celle onların özürlerini kabul etmemiştir. Aleyhissalatü Vesselam da özürlerini kabul etmemiştir ve Allah Azze ve Celle'nin onların özürlerini kabul etmediği ayeti tekrarlamıştır. Hiç özür beyan etmeyin. İmanınızdan sonra küfre girdiniz. Ancak dediğimiz gibi Hatip kıssasında bakın ne yapmıştır Aleyhissalatü Vesselam niye demiştir? Bunlara dememiştir niye böyle dediniz, niye alay ettiniz, niye böyle yaptınız? Niye bizim ashabımıza bize bu türlü ifadeleri kullandınız? İşte onlardan daha korkak kimse görmedik vesaire. O yüzden kardeşlerim dediğimiz gibi bu hususa tekfir meselelerine girişte temel kaydılar, mukaddimeler adlı dersimizde biraz daha tavsilatlı şekilde yer verdik. Oraya bakılabilir. Şimdi bu hadisle alakalı birinci meselemiz buydu. Bu hadisle alakalı ikinci meselemiz bakın ne çıkıyor hadisten faydeler. İkinci meselemiz kafirlere yardım etmek, destek olmak her durumda dinden çıkaran küfür değildir. Bunu öğreniyoruz. İkinci meselemiz bu hadisle alakalı budur. Kâfirlere yardım etmek, destek olmak her durumda dinden çıkaran bir husus değildir. Şöyle ki, Müslümanların, haberlerini Müslümanların haberlerinin kafirlere aktarılmasına rağmen veya şöyle diyelim, Müslümanların haberlerinin kafirlere aktarılmasında kafirlere destek olma söz konusudur. Doğru mu? Hatıb evet. radiyallahu anh'ın yaptığı da budur. Evet. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatıb'ın küfrüne hükmetmeyip ona bu durum hakkında soru sormuştur, tavsiye gitmiştir. Bu nedenle alimler kafirlere dinden çıkaran tarzda duyulan sevgi ve verilen destek konusunu şöyle bir kurala bağlamışlardır. Nedir o kural? Yapılan eylemin kafirlerin dinle duyulan sevgiden ve onların dini dolayısıyla gösterilen destekten kaynaklanması gerekir. Yoksa kafirlere duyulan sevginin mutlağı ve onlara gösterilen desteğin mutlağı böyle değildir. Dinden çıkarmaz. Bu hadisle alakalı üçüncü meselemiz kardeşler. Böyle bir eylemde bulunan bir kimse, bakın böyle bir eylemde bulunan bir kimse, bu eyleminin kafirleri mutlak sevme, onların dinlerine ve inançlarına yönelik beslediği sevgiye ve ve de, de verdiği değere, desteğe dayanmayan bir tutumla özür beyan edilirse, edilirse kabul edilir. Bir kimse yakaladık böyle bir özür beyan etti. Böyle bir eylemde bulunan bir kimseyle karşılaştık. Bu eylemin kafirleri mutlak sevme, onların dinlerine ve inançlarına yönelik beslediği sevgiye ve desteğe dayanmayan bir tutumla bize bir özür beyan etmesi durumunda bu kişinin özrü kabul edilir. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatının söylediklerini kabul etmiş ve o size kesinlikle doğru söylemiştir demiştir Aleyhisselatu vesselam. Peki şöyle bir so soru yöneltilirse. O yüzden bidatçı tekfircilerin alimleri bunu yöneltirler cehaletlerinden dolayı. Bakın diyorlar ki miskinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, hatibin bu özrünü doğru söylediğini vahiy yoluyla bildiği için kabul etmiştir. Evet, orası doğru. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hatibin doğru söylediğini nereden bildi? Vahiy yoluyla bildi. Resulullah diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatibin bu sözünü veya bu özrünün bu özründe de doğru olduğunu vahiy yoluyla bildi. Ve bu öz, bu yüzden de vahiy yoluyla bildiği için özrünü kabul etti. Diyorlar ki vahiy kesildikten sonra bizler insanların üst dünyalarının doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Resulullah'tan sonra bu konuda kim teşhih edecek onları? Onlar lehine kim şahit şahitte bulunacak? diyorlar. Bakın kardeşler harici zihniyetli cehalet ehli bu tekfircilere cevap olarak diyoruz ki bu pasif şüphelerine karşı diyoruz ki bakın hatibi tasdik etmesi şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir durumdur. Çünkü bunu vahiy yoluyla öğrenmiştir. Ama Hazreti Peygamberin ardından ümmetinin zahirine göre hüküm vermekten ...ve zahirde olanı kabul etmekten başka yol yoktur. Din tamamıyla bize bu kaydı vermiştir. Muttafıktır bu kayde ittifak halindedir. Peygamberin ardından ümmetinin zahirine göre hükür ve hüküm vermekten... ...ve zahirde olanı kabul etmekten başka yol yoktur bizim için. Bu eylemin zahiri ise muhtemeldir. Küfür olma yönü de vardır, olmama yönü de vardır. Bu nedenle tafsile gitmeden tekfir edemeyiz. Buna benzer bir özürle kim bize gelirse... Özür kabul olunur. İç aleminde ne olduğunu ise biz Allah'a bağır ederiz. Çünkü biz gaybı bilemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize zahirde olanı kabul etmemizi emir buyurmuştur. O yüzden e, Usame ibn Zeyd hadisi buna delalet ediyor. Usame ne diyor radıyallahu anh? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir seri için gönderdi diyor. E, evet. neden diyor harukata sabahleyin baskın yaptık bir adamı yakaldım hemen la ilahe illallah dedi ben de bunun üzerine yine de adamı vurdum öldürdüm bu konuda kalbime tabi içime bir şey düştü hemen bunu aleyhissalatü vesselam anlattım bunun üstüne Resulullah dedi ki la ilahe illallah dedi ve sen onu öldürdün öyle mi ben de dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü sözü ancak silah korkusuyla söyledi aleyhissalatü vesselam de diyor ki kalbini yardım da içinde bu sözü dürüstçe söyledi Hı, öyle mi yani bir dürüstçe söyleyip söylemediğine bir baksaydın kalbini yarıp da. Yani ona o sitemde bulunuyor o. Hatasını beyan etme hakkında söylüyor. O yüzden buna göre kardeşler Hatibin doğru söylediğini Resulullah'ın vahiy yoluyla bilmesinin Resulullah'ın Hatibin sözlerini bakın dikkat edin bu sözlere. Bunu vurguluyorum. Hatibin doğru söylediğini Resulullah'ın vahiy yoluyla bilmesinin Resulullah'ın Hatibin sözlerini kabul etmesindeki odak noktası olarak gösterilemez bu. Kabul etmesindeki asıl sebep olduğu söylenemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batıl şey olan kar, batıl olan şey hakkında susmaz. Eğer şayet odak noktası aleyhissalatu vesselamın vahiyyle, vahiy yoluyla bilmesi olsaydı ne olurdu? Res Resulullah'ın, hatibin bu şekildeki özrü azılsız Asıl, asılsız ve batıl olduğunu kabul ederdi. Resulullah ona hem mazeretinin ne olduğunu sormazdı hem de sözlerini onaylamazdı. Çünkü zaten mesele vahiy indikten sonra onun tasdik etmekse vahiy olmadan önce zaten aleyhissalatü vesselama söylenmeden önce zaten Aleyhisselatu vesselamın hatıba bunu sormasının bir şey olmazdı. Zaten asıl itibariyle küfür. Bu tekfirci mantıktaki harici zihniyetli bu insanlar bunu mutlak büyük küfür görüyorlar ama hatıbı bundan istisna kılıyorlar. İstisna kılmalarının sebebi de aleyhissalatü vesselamın vahiy yoluyla onun doğru söylediğini bilmesi, bu miskinler şunu anlamıyorlar. Aleyhissalatü vesselam onun doğruluğuna hükmetmeden önce eğer sadece Hatib'in söylediği mutlak anlamda büyük küfür olsaydı zaten bunu öğrenmeden önce aleyhissalatü vesselamın hatıba bunun sebebini sorması gerekmezdi. Niye yaptın demesi gerekmezdi çünkü zaten bu büyük küfürdür. Bu miskinlerin anlamadığı husus şurası, aleyhissalatu vesselamın, bakın bu miskinlerin anlamadığı bir diğer husus da şurası, aleyhissalatu vesselamın sünnetinin ne olduğunu bilmiyorlar, onu fıkh edememişler. vesselamın sünneti söz, fiil ve takrirden oluşur asıl ihtimaliyle. Aleyhissalatu vesselamın biz sözlerini nasıl, biz sünnetini nasıl anlatıyoruz? Aleyhisselatu vesselamın sünneti söz, fiil ve takrirden oluşur. Burada Resulullah'ın hatıbın sözlerini takrir ile onaylaması söz konusudur. Dolayısıyla biz de onun yani bir bir ile ona bir hüküm veriyor. İşte o takriri biz alırız aynı hükmü ona göre uygularız insanlara. Çünkü bu bizim için sünnettir. Aleyhissalatü vesselam bir kişi hakkında ne uygulamışsa o ne takrirde bulunmuşsa ne sözü söylemişse o bizim için sünnettir ve onu insanlara uygulayacağımızı gösterir. Çünkü sünnetin tarihi budur zaten. Aleyhissalatü vesselam söz fiil ve takrirden oluşur. Burada Resulullah'ın hatıbın sözlerini takrirle onaylaması söz konusudur. Dolayısıyla biz de onun takririne uyarak aynı sünneti bu tip fiil işleyen insanlara bu tip fiil işleyen kimselere karşı uygularız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yaptığını sorması benzer tarzdaki bir özre itimat edileceğine delildir. Hatib'in, hatıba aleyhissalatü vesselamın hatıba neden bunu yaptığını sorması aynı tarzdaki benzer tarzdaki bir özre itimat edileceğine delildir. Burayı iyi düşünün. O yüzden bakın dört mezhep imamı neden Hatip İbni Ebi Belta'nın hadisini almıştır da casusları uygulamıştır? Eğer bu mesele sadece Hatip İbni Ebi Belta'ya has olsaydı, sadece Hatip İbni Ebi Belta'ya sınırlı olsaydı ümmet bunda ittifak eder miydi? Dört mezhep imamı Hatip İbni Ebi Bel hadisini getirmiştir. İbni Teymi İbni Kay'ın bunları delil getirmiştir. Ümmet bunlarla işsizler etmiştir. Hadim-i Nebi has olan, ümmete has olmayan bir mesele nasıl ümmete uygulanır? Bu rivayetleri nasıl ümmete uygulayacağız? Bütün ümmet daralet üzere mi birleşmiştir? Yine dediğim gibi aleyhissalatu vesselam hatımın bu şeklindeki sözünü, eğer e, mesele onun tasdik edip etmemesi ise zaten bunu bilmeden önce aleyhissalatu vesselamın hatıp geldiğinde ilk bunu sormasının delil, bunu sevmesi, sormasının bir anlamı var mı? Zaten büyük küfür sizin sözünüze göre. O yüzden bunların hepsi batıldır. Evet bu hadisle alakalı dördüncü meselemiz kardeşler. Bu hadisle alakalı dördüncü meselemiz. Müslüman casusun, casusun şunu anlıyoruz bu nastan. Müslüman casusun öldürülmesinde merci devlet yöneticisi imamdır. Müslüman casusun öldürülmesinde merci devletin yöneticisi imamdır. Yani casus öldürülebilir. Casus öldürülebilir. İslam'daki hüküm casus öldürülebilir. Bu buna delalettir. Bu rivayet bunu gösteriyor. O yüzden görüldüğü gibi hadise bakın dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatibin öldürülmemesi hükmünü ne, yani öldürülmesi hükmünü neden gerçekleştirmiyor? Çünkü bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatibin öldürülmesi hükmünü ancak bir engelden dolayı reddetmiştir ki bu engel nedir? Hatibin Bedir ehlinden olmasıdır. O yüzden Bedir ehlinden olmasaydı öldürülebilirdi. Çünkü casus öldürülür. Ömer radıyallahu an ey Allah'ın Resulü bırak şunun bunu bırak da şunun şu münafığın boynunu uğrayım diyor. Çünkü casusun öldürülmesi söz konusu. Aleyhissalatü vesselam casusun öldürülmesini engellemiyor. Casus öldürülmez demiyor. Kafirlere haber ulaştıran öldürülmez demiyor. Sadece ne diyor? Bu hatibin öldürülmesine bir engel var diyor Ömer. Ne diyor? Diyor ki muhakkak ki o Bedir'e şahit olmuştur. Nereden biliyorsun? Belki de allah Teala Bedir önceden muttali olmuş. O yüzden dört meşete de var casusun öldürülmesi. O yüzden Ömer radıyallahu anh diyor bırakın bu münafığın boynunu uğrayım. O yüzden onun boynu vurayım demesi onun, Ömer radıyallahu anh'ın onu tekfir ettiğini göstermiyor. O yüzden zaten casusun öldürülmesi dört mesle fıkında var. Yer almış, bahis konusu olmuş. Sadece Ömer radıyallahu bir münafık lafsı kalmış istilal ettikleri. Çünkü bütün kapıları kapandı bu miskinlerin. O münafık lafzına da geleceğiz. Bu basit çürük, batıl bir istilaldir. O yüzden dediğimiz gibi bizim bu hadisle alakalı dördüncü meselemiz Müslüman casusun öldürülmesinde merci devlet yöneticisi imamdır. O yüzden Ömer radıyallahu ne diyor? İzin ver diyor. Bak izin istiyor. Müslüman casusun öldürülmesinde asıl merci devlet yöneticisi imamdır. Yani casus öldürülebilir bu hüküm vardır ve bunun merci imamdır. O yüzden aleyhissalatu vesselam hasıbın öldürülebilme hususunu e, kabul etmiş. Evet öldürülebilmesi mümkün ama engel var o da Bedir ehlinden olmasıdır. Allah azze ve celle de Bedir ehlinin günahlarını affetmiştir. O yüzden ne diyor aleyhissalâtu Vesselam? Muhakkak o Bedir'e şahit olmuştur. Nereden biliyorsun ey Ömer? Belki de allah Teala Bedir ehlinin önceden muttali olmuş. Dilediğinizi yapın zira ben sizi bağışladım buyurmuştur. Hatib'in kafir olduğunun hükmedilmesine engel olan hususun Hatib'in Bedir ehlinden olması e, olduğu da söylenemez. Bakın burası çok önemli. Şimdi bunların, bu bidat ehli insanların şüphelerinden, en başkıca gelen bu hadisle alakalı şüphelerinden birisi de budur. Diyorlar ki Hatıbın kafir olduğunun hükmedilmesine bir engel de diyorlar. E diğer engelleri söyledik zaten. Cahilce söylenen engel. Cevap verdik. Diyorlardı ki bir engel de Hatıbın yani subhanallah tamamıyla bu akideden nasibini almamış insanların söyleyeceği ifadelerdir. Bu öyle bir batıl bir ifadedir ki tabir sahihse selefin hayatını verdiği akidenin dibine kibrit çöpü çakmaktır. Yani bu kadar batıl bir ifade olabilir. Diyorlar ki bakın bunu ilmin neresine koyacağız varın siz düşünün diyorlar ki hatıbın kafir olduğunun yani yaptığı küfür dinden çıkaran bir küfürdür ama hatıbın kafir olduğunun hükmedilmesine engel olan hususun diyorlar sebebi yani engel olmasına e, sebep hatıbın bedir ehlinden olmasıdır hatıbın bedir ehlinden olması onun kafir olduğuna engel olmuştur yoksa yaptığı büyük küfürdür bakın diyoruz ki kardeşler ebeden Hatib'in kafir olduğunun hükmetilmesine engel olan hususun Hatib'in bedir ehlinden olması olduğu asla söylenemez. Asla mümkün değil. Çünkü bu da yine bilat ehli tekfircilerin alimlerinden birinin sözüdür. Aynı bu ifadeyi kullanır. Engel onun bedir ehlinden olmasıdır der miskin. Bakın kardeşler asla bu söylenemez. Çünkü dikkat edin şimdi. Ehli sünnetin bütün hayatını verdiği mesele. Gece gündüz akaid kitaplarında, ders halkalarında tarih boyunca tasavvabilerden günümüze kadar ok okutulan husus şudur. Büyük şirk kü küçük şirk. Büyük şirkle küfür, küçük şirk arasında ayrımlar zikrederler ehli sünnet âlimleri. Derler ki bir sürü fark zikrederler. Derler ki işte büyük şirk insanı ebedi cehennemde tutar. Küçük şirk işte ebedi cehenneme sebep değildir. İşte ee, büyük şirki Allah az, azze ve celle asla az, affetmez. Ama küçük şirki Allah azze ve celle affeder. Bir sürü fark sayarlar. Bu saydıkları farklardan birisi de ne? Bu miskinlerin anlamadığı nokta. Büyük şirkin diğer günahlardan altındaki günahlardan farkı şudur kardeşler. Büyük şirk amelleri iptal eder, yok eder. Küçük şirk işe Sadece o yaptığın şirki bulaştırdığın ameli yok eder. Bütün amellerini yok etmez. Küçük şirk hangi amelde o şirk işlemiysen onu iptal eder. Diğer amellerine karışmaz senin küçük şirk. Büyük şirk bütün amellerini iptal eder. Dolayısıyla eee eee Hatib Ebi Belta'nın Bedir ehlinden olmasının engel olduğunu söyle engel oldu tekfirinin engel olduğunu söylenmesi ca, cahilliktir. Çünkü Bedir elinden olması bir ameldir. Eğer o, dediğiniz gibi ya yaptığı büyük şirk olsaydı amelleri iptal olurdu. Dolayısıyla ondan sadır olan bu fiil büyük küfür olmuş olsaydı he, he, he, yani sizin dediğinize göre bunların dediğine göre on, ondan sadır olan bu fiil büyük küfür olsaydı kafir olmuş olur ve yaptıkları batıl olmuş olurdu. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Eğer sen şirk koşarsan tüm amellerin batıl olur. Küfür, şirk bütün amelleri boşa çıkarır. Yani o, o hatıbın Bedir ehlinden olma faziletini, olma değerini, olma amelini iptal eder. Yani bütün selefin akidesini yerle bir eden cümlelerdir bunlar. O yüzden diyoruz bunların kesinlikle ben devamlı kardeşlere kızıyorum. Bazı kardeşler var ki bunları e, bilgisizliklerinden söylüyorlar tabi. Diyorlar ki ya bu insanlar tekfirci bidat eyle de işte bizimle onlar arasındaki fark tekfir meseleleridir. Yani e, işte insanları tekfir edip etmeme yoksa onlar da bizim aynı işte isim sıfat kadar. Hayır. Birçok hususta batıldır. Aynı bugünkü birçok insanın e, din düşmanı Abdülaziz Bayındır gibi dedikleri gibi. Yani adam bizimle tevhid, uluhiyet tevhidinde aynı. Ya o adamın baştan sona A'dan Z'ye düzgün ne tarafı var bizle uluhiyette aynı olsun? O adam uluhiyette de müşrik o adam. O adam sırf şefaati inkarı uluhiyetten gördüğü için, uluhiyette şirk gördüğü için şefaati inkar ediyor bizim kabul gördüğümüz şefaati. Nereyi kabul ediyor bu insanlar? Yani ehli sünnet adildir. Kişilerde ne varsa onu söyler duygusallıkla hareket etmez. Bu adamlar tekfir meselelerinde bizde değiller ve birçok meselelerde de bizde değiller. Akide'nin akide'nin, akideye benzin döküp yapmışlardır bu insanlar. İslam, İslam'da akide diye bir şey bırakmamışlardır bu insanlar. İşte Hatıbedir ehlinden ondan dolayı şirk affolundu. Küfrü affolundu. Böyle bir cehalet olabilir mi? Bakın şimdi bakın burada bu söylediklerimizi destekleyen yani bunların bu gerekçelerinin mümkün Olmadığı ilim ehlinin sözlerine bakın kardeşler. İbn-i Teymiye Rahimallah Mecmu'ul Fetava da diyor ki bakın bu müthiş sözlerine dikkat edin kardeşler. Bakın siyak sibakından hiç koparmamanız lazım bu türlü ifadeleri. Diyor ki Rahimahullah İmanın şubeleri kuvvetlilik halinde birbirini gerektirebilen zayıflık e, diyor ki imanın şubeleri Kuvvetlilik halinde birbirini gerektirebilirken zayıflık durumunda birbirini gerektirmez. Bakın şimdi imanın artmasından eksikliğinden bahsediyor. Bakın nereye gelecek rahimallah. Muhakkik halim diyor ki kalpte var olan tasdik, marifet, Allah ve peygamber sevgisi kuvvetli olduğu zaman Allah düşmanlarına buz etmeye gerektirir. Yani kuvvetli olduğu zaman. O yüzden demek ki imanı zayıf olan da buz azalır, buğz etmeme sevgi olabilir. Bakın bunları anlatmak istiyorum. Şimdi zaten birazdan sözlerini anlayacaksınız. Diyor ki, kalpte var olan tasdik marifet, Allah ve peygamber sevgisi kuvvetli olduğu zaman, arttığı zaman Allah düşmanlarına buz etmeye gerektirir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları yani müşrikleri veli dost edilmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır diyor. Sonra diyor ki, Allah'a başka bir ayet zikrediyor. Ee bu ayet zikrettikten sonra bu Maide ayeti diyor ki, yine Allah buyurmuştur ki, Allah ve ahiret gününe inanan bir toplum babaları, oğulları Kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbinde Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Sonra devamen diyor ki bakın buraya dikkat edin şimdi. Dikkat edin imanın artma ve eksilmesine göre buz etmeyi gösterir. Artarsa buğz etmeyi gösterir. İman demek ki az olanlarda mutlak buz olmayabilir kafirlere. Ki böyledir de zaten imanı zayıf olanlarda yakınlaşma söz konusu oluyor kafirlere, maalesef. Şimdi bakın, sonra diyor ki i̇bn Teymiye Rahim Allah, buraya dikkat edin. Kimi zaman kişi, kan bağından veya bir ihtiyaçtan ötürü onlara karşı sevgi duyabilir. O zaman bu imanı çıkaran günah olur demiyor. O zaman bu imanı eksilten bir günah olur. Ama bundan dolayı kafir olmaz. Tekrarlıyorum. Kimi zaman Önce o dostluk düşmanlık ayetlerini zikretti. Sonra dedi ki o ve onları iman atma ve eksilmesine nispete bağladı. Sonra dedi ki kimi zaman kişi kan bağından veya bir ihtiyaçtan ötürü onlara karşı sevgi duyabilir. O zaman bu imanı eksilten bir günah olur ve ama bunu ama bundan dolayı kafir olmaz. Bakın devam edin şimdi. Devam şuraya dikkat edin şimdi. Aynen Hatib İbni Ebi Belta'a hadisinde olduğu gibi Demek İbn-i de indinde Hatib İbni Ebi Belta'a hadisi imanı eksilten bir olay büyük küfür değil. Aynı ve bu Hatib İbni Ebi Belta hadisinin diğer insanlara da uygulanabileceği. O yüzden ne diyor? Kimi zaman bir kişi, herhangi bir kişi, kimi zaman kişi kan bağından veya ihtiyaçtan ötürü onlara karşı sevgi duyabilir. O zaman bu imanı eksilten bir günah olur. Ama bundan dolayı kafir olmaz. Aynı Hatib İbni Ebi Belta'a hadisinde olduğu gibi. Sonra devam eden diyor ki Hatip Hazreti Peygamber'le ilgili bazı haberleri mektup yoluyla müşriklere göndermiş ve Allah Teala onun hakkında şu ayeti indirmiştir. Ey iman edenler benim de sizin de düşmanınız olanları veriler dostlar edinerek sevgi beslemeyin. Bakın görüyor musunuz bu muvalat muadat ayetlerini neye uyguluyor? İnsanlara Sadece hatıp olayına has değil. Bu bir. ikincisi imanın artmasıyla eksilmesiyle alakalıdır diyor bu. Üçüncüsü bu ayet hatıpın durumu hakkında inmiştir diyor. Ey iman edenler de bütün ümmeti kapsar ey iman edenler. Bakın hatıp olayından sonra Allah bütün ümmeti muhatap alıyor. Ve bunun dinden çıkarmayan bir küfür olduğunu söylüyor. Bakın 67 nokta var burada. Bunlara dikkat edin. O yüzden noktaları vurguluyorum. Hatıpın Bizzat i̇bn Teymiye öncelikle bu muadat meselesini mutlak imandan çıkma ve imana girme olarak değerlendirmiyor. Arada taksimatlar dereceler olduğunu, imanda da kalabileceğini söylüyor. İmanın zayıflığıyla alakalı olduğunu söylüyor. Başka, i̇bn Teymiye bunun diğer insanlara da uygulanacağını, bunasın diğer insanlarla da alakalı olduğunu, bu miskinlerin dediği gibi Hatip-i Ebi Belta'ya has bir durum olmadığını söylüyor. O yüzden kimi zaman kişi kan bağından vesaire anlatıyor, Sevgi duyabilir. O zaman diyor ki imanı eksilten bir günah olur. Kafir olmaz. Aynı Hatib İbni Ebi Belta hadisinde olduğu gibi. Sonra da devam ediyor. Bakın ne diyor? Hatib İbni Ebi Belta hadisinde diyor. Hatip Hazreti Peygamberle ilgili bazı haberleri mektup yoluyla müşriklere göndermiş ve Allah Teala onun hakkında şu ayeti indirmiştir. Hangi ayeti? Ey iman edenler. Yani ey Hatip demedi sadece Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler benim de sizin de düşmanınız olanları veliler dost edinmeyin. O yüzden kardeşler bu bütün ümmeti kapsayan bir durum. O yüzden kişilere göre bu naslar uygulanır. O yüzden söylediğimiz kural tamamiyle uygulanır. Bunların söylediği kökten batıl. Kurallar insanlara uygulanır. Dinleri ve düşmanlığından dolayı kafirlere yardım ederken onların dininin İslam dinine üstün gelmesini istemelerinden dolayı, onların dinlerine, mezheplerine, inançlarından dolayı beslenen sevgi ve muhalat söz konusu olursa o zaman insanları dinden çıkarır. Bütün bu saydığımız naslar, ee, siyaklar, alimlerin sözleri buna dayanmaktadır. eder. Bakın hatta İbn Teymiyye devam ediyor. Bakın subhanallah. Çok ilginçtir. Bakın İbn Teymiyye daha da örnekler veriyor diğer sahabelerden. Dikkat edin buralar çok önemli. Diyor ki devam ediyor İbn Teymiyye sözlerine. Diğer taraftan ifk hadisesinde bahsediyor İbn Teymiyye. Hz. Ayşe'ye atılan zina iftirası olayından bahsediyor. Bakın ne diyor Rahimallah Diğer taraftan ifk olayıyla ilgili Sa'd bin Ubade kimin tarafını tutmuştur? Münafıkların başı Abdullah bin Ubey'in tarafını tutmuştur. Hatta Abdullah bin Ubey'in tarafını tutarak büyük sahabe Sadib'in Muaz'a söyle demiştir diyor i̇bn Teymiye. Yalan söyledin. Allah'a yemin ederim onu öldürmeyeceksin ve öldürmeye de gücün yetmeyecektir diyor. Görüyor musun? Nasıl bir destek var? Hazreti Ayşe bunun üzerine ne diyor? Bu te bidatçı tekfirciler gibi kafir mi olduğunu diyor. Diyor ki Hazreti Ayşe bunun üzerine zaten Sadib'in Mübade'yi kimse tekfir edemez. ümmet Zaten mümkün değil bu. Ki Ayşe radıyallahu da bunu, bunu devam eden bildiriyor zaten. Ne diyor? Bunun üzerine Ayşe radıyallahu an diyor ki bundan önce Saad Ubade salih bir insandı fakat taraftarlığı onu böyle bir konuşmaya itti diyor. Sonra bakın İbn Teymiyye devamen yine diyor ki kardeşler bu şüphe nedeniyle onların onların son olarak zikretmiş olduğu batıl şüphelerden birisi diyor ki o zaman niye Ömer radıyallahu an münafık dedi? E miskinler münafığın bu siyakların delat ettiği anlamları bilmiyorlar. Bakın İbn Teymiye buna da vurgu yapıyor. Bakın İbnü Teymiyye devamen diyor ki: "Bu şüphe nedeniyle Ömer Hatib'i münafık olarak adlandırmış ve şöyle demiştir: Şüphe nedeniyle. Ey Allah'ın Resulü, beni bırak da şu münafığın boynunu vurayım." demiştir. Hazreti Peygamber de ona cevap olarak "Muhakkak o Bedir'e şahit olmuştur." buyuruyor. Ömer onu münafık olarak adlandır adlandırırken diyor, Hatib'in işlemiş olduğu şüpheli davranışı tevil ederek hareket etmiştir diyor Ömer radıyallahu. Görüyor musunuz? Ömer radıyallahu anh tevilidir münafık demiştir ona o yüzden bu şüphe nedeniyle demiştir ona çünkü küfür olma ihtimali de var Ömer radıyallahu o e imandan dolayı tavırlarını da biz biliyoruz zaten o yüzden bakın ne diyor bu şüphe nedeniyle Ömer radıyallahu anh münafık olarak adlandırmış ve şöyle demişti e Allah'ın Resulü bırak bu münafığın boynunu vurayım Hz. Peygamber de muhakkak o bedere şahit olmuştur buyuruyor. Ömer onu münafık adlandırırken İbn Teymiye devam ediyor diyor ki Ömer onu münafık adlandırırken Hatib'in işlemiş olduğu şüpheli davranışı tevil ederek hareket etmişti. Sonra devam ediyor bir örnek daha veriyor. Useyd bin Hudeyr'in Bakın bir örnek daha. İşte sağ olayına örnek verdi. Hatib olayının örnekleri, örnek daha örnekleri çoğaltıyor İbn Teymiye. Diyor ki bakın Useyd bin Hudeyr'in Sa'd bin Ubade'ye şu sözü var diyor. Yemin olsun Allah'a ki sen yalan söylüyorsun. Onu mutlaka öldüreceğiz. Bu da ifk hadisesinde olan olay. Onu mu mutlaka öldüreceğiz. Sen ancak bir münafıksın. Münafıkları savunuluyorsun. Bu türlü sözler de diyor aynı bu baptandır diyor İbnü Teymi. Görüyor musunuz? Demek bu sen münafıksın bu olaylar onların illa kafir olduğundan dolayı söylenen olaylar değil. Veya tevil ettiklerinden veya küfür olma yönü olduğundan dolayı söylenmiş şeylerdir. Ama bu insanlarda ümmet icma etmiştir ki bunlar kafir değil. Sadi bin Ubade'ye öyle mi diyeceğiz? O yüzden İbnü Teymiye devam diyor ki tekrar orayı naklediyorum size. Useyd İbn Hudayr'ın Sadi bin Ubade'ye yemin olsun Allah'a ki sen yalan söylüyorsun. Onu mutlaka öldüreceğiz. Sen ancak bir münafıksın. Münafıkları savunuyorsun. şeklindeki sözleri de aynı bu şey, aynı bu battandır diyor İbnü Teymiye. Görüyor musunuz? Bakın devam ediyor. Bir örnek daha veriyor. İbnü Teymiye'nin son verdiği örnek. Yine diyor, Ashab-ı Kiram'dan birisinin bakın dikkat edin. Malik İbn edduhşum hakkında münafık bir kimsedir şeklindeki sözü de böyledir. Sahabeye böyle diyor. Münafık şeklindeki sözü de aynen böyledir diyor. Her ne kadar Malik Ed edduhşuma münafık diyen o sahabe, Malik ibni Ed edduhşum, edduhşum hakkında münafıklara karşı bir sempati ve münafıklarla içli dışlı olma halini görerek demişse de diyor, her ne kadar bunu görmüşse de bunun sözü bu battandır. O yüzden bu tekfir olayı değildir. Anladık mı Hiç birisi bunların söylediklerine delalet edemiyor. İbn-i Teymiye bunları Mecmul Fetava'nın 7. cildinde söylüyor. Zaten imanla alakalı cildir o. İbn-i Teymiye'nin 37 cildeki Mecmul Fetava en önemli tabir sahilse malumatların bulunduğu cilt de budur. Tamir-i Eylül imanı en geniş şekilde anlattığı kısımdır. Bakın da, şimdi bakın kardeşler. Devam ediyorum. Şeyh Abdül Latif İbn Abdurrahman İbn Hasan İbn Muhammed İbn Abdülvehab rahimeullah. Kim bu? Maruf en büyük alimlerimizden, necitül ulemalarımızdan, ulemalarımızdan Muhammed İbn Abdülvehab'ın torunlarından. Eddu, Ed-Durru's-Seniyye'de hatip hadise hakkındaki şu sözlerine dikkat edin. Şu Rabbani sözlerine dikkat edin. Yani tamamıyla duygusallığa kapınarak, duygu, e, duygu ve e, galeyana getiren duygularla hareket ederek zikreden, zikredilen sözlerden ne kadar uzak, ne kadar muhakkik bir alim sözü olduğuna dikkat edin şimdi kardeşlerim. Eddure de diyor ki, bakın, Hatib İbni Ebi Belta kıssasını, bakın bu onun sözleri, diyor ki, Hatib İbni Ebi Belta kıssasını ve içerdiği ifadeleri bir düşün, bakın ne diyor, Hatib İbni Ebi Belta kıssasını ve içerdiği ifadeleri bir düşün, Hatip Allah'a ve Resulüne hicret etmiş, Allah ve Resulüne hicret etmiş, Allah yolunda cihat etmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi olmadan Mekke'li müşriklere mektup yazarak Resulullah'ın içinde bulunduğu durum ve Mekke müşriklerine yönelik cihat yürüyüşünü yani Resulullah'ın onlara yapacağı cihat yürüyüşünü yürüyüşü hakkında onlara haber vermişti. Bundaki maksadı müşrikler içinde Mekke'de bulunan ailesi ve malını koruyacak bir eli yani bir konumu bulunmasıydı. Ardından onun bu durumunu Resulullah'a bildiren vahiy indi. Mektubu hatıp bir kadına vermiş, kadın da mektubu saçları arasına koymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Zubeyri o kadını aramaya gönderdi ve kadını hah bahçesinde bulacaklarını söyledi. Öyle de olmuştu. Kadını tehdit ettiler ve nihayetinde kadın saç örgüleri arasında mektubu çıkardı. Daha sonra mektup Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme getirildi. Bunun ardından Hatib bin Ebi Ben çağırdı ve bu nedir diye sordu. Hatip ey Allah'ın Resulü, ben imanından sonra küfre sapmadım, İslam'dan yüz çevirdiğimden böyle yapmadım. O kavim nezdinde o kavim nezdinde ailemi ve malımı koruyacağım bir elim olsun istedim dedi. Hazreti Peygamber size doğru söylüyor onu serbest bırakın dedi. Ömer öldürmek için izin isteyip bırak da şu münafığın boynunu vurayım dedi. Hazreti Peygamber ise nereden biliyorsun? Belki de Allah Teala Bedir ehline muttali olmuş ve dilediğinizi yapın zira ben sizi bağışladım buyurmuştur dedi. Ve ey iman edenler benim düşmanımı ve sizin düşmanınızı dostlar edinmeyin ayetini söyledi. Sonra devam ediyor Şeyh. Diyor ki Hatip bu ayette İman, bakın dikkat edin, ne diyor şeyh? Hatip bu ayette iman ismi ve vasfıyla hitaba dahil olmuştur. Yani iman ismine dahil olmuştur Hatip. Hangi iman ismi? Allah ettim dedi ya işte, ey iman edenler, benim düşmanım düşmanınızı dostlar edinmeyin bunun üzerine indirdi ya. İşte bu ayetin lafzı hakkında ne diyor? Şeyh devamen diyor ki, Hatip bu ayette iman ismi ve vasfıyla hitaba dahil olmuştur. İman hitabına dahil olmuştur. Yani mümin. Muradına delalet eden hususi sebep bulunmakla birlikte ayetteki nehi, umum manası içine hatıbı da almıştır. Görüyor musunuz? Demek ki hatıbın ba bağlantısı ayetteki umum manası ile. Bu umumdur. Hatıbı hasta değildir. Devam ediyor. Ayrıca ayet-i kerimede hatıbın fiilinin bir tür müvalaat olduğu, dost edinme olduğu, onlara karşı sevgi gösterdiği ve böyle yapan bir kimsenin doğru yoldan saptığı hissini uyandıran işaretler de mevcuttur. Ancak Hazreti Peygamber'in size doğru söylüyor serbest bırakın sözü hatibin şek ve şüphe içinde olmaksızın Allah'a ve Resulüne imanı olduğu takdirde bu fiili bu fiili, bu fiiliyle tekfir olunmadığı hususunda açıktır. Bu fiilini sadece dünyalık dünyalık bir maksatla yapmıştır. Ve şayet kafir olmuş olsaydı Hz. Peygamber serbest bırakın demedi. Sonra şey devam ediyor. Bakın. Dikkat edin şimdi buraya. Az önce söylediğimiz bu, e, bu naklettiğim, onlardan naklettiğim bu bidat elinden naklettiğim şüpheye cevap veriyor. Diyor ki, Hz. Peygamberden nereden biliyorsun? Belki de Allah, Taala Bedir ehline önceden muttali olmuş ve dilediğinizi yapın zira ben size bağışladım buyurmuştur sözü Hatıbın tekfir edilmesinin asıl engelidir denilemez. Çünkü deriz ki şayet kafir olsaydı yapmış olduğu iyilikler içinde onun küfre ve küfür ahkamına ilhak edilmesine mani olacak hiçbir şey kalmazdı. Bütün amelleri silinip giderdi. Belediye elinden amel olması değerlerinin de hepsini kaybederdi. Sonra devam ediyor diyor ki zira küfür kendisinden öncesini yıkıp yok eder beledresinden olma değerini yok eder. Allah Teala buyurmuştur ki: "Her kimde inanılması gerekenleri inkar ederse bütün amelleri boşa gider." Ayetini zikrediyor. Sonra başka ayet iziklediyor. Diyor ki eğer Allah'a şirk koşsalardı yapmakta oldukları ameller elbette boşa giderdi. Yani ne diyor burada şey? Diyor ki işte bu ayetleri veriyor. Diyor ki işte sizin dediğiniz gibi hatibin olayı büyük şirk, büyük küfür olsaydı amelleri boşa gider. O yüzden devamen diyor ki şeyh, küfür iyilikleri de imanı da icma ile boşa çıkarır bu konuda zamla yer yoktur. Sonra devam ediyor. Diyor ki tabi buraya dikkat edin burası çok önemli. Bizim işte ağzımıza sakız edip sadece tek bir yönü varmış gibi o delil getirdiğimiz ayet var ya hiç tavsiyle gitmeden. Nedir o ayette? Fizikte diyoruz ya ey iman edenler Yahudiler ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onlara de bulunursa dost edinirse kuşsuz o da onlardandır. Şüphesi Allah zalimleri e, hidayet etmez. İşte yine e, mesela Allah'a ve ayet gününe inanan toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsalar Allah'a ve Resulüne e, düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Ey müminler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay e, ve oyun konusu edenleri ve kafir edenler eden kafirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun eğer müminler iseniz. İşte tüm diyor ki bakın. Bütün bunlar hakkında diyor ki: Şeyh, sünnet bu ayetleri, bütün bu ayetlerin hakikatinden sonra diyor ki: Sünnet bu ayeti tefsir etmiştir ve buradaki dostluğu genel ve mutlak dostlukla takyit ve taksis etmiştir, kayıtlamıştır diyor. Görüyor musunuz? Mutlak dostlukla. Mutlak dostluk nedir? Bütün dostluğun kısımlarını içerir. Dolayısıyla bunun içerisine ne vardır? Allah azze ve celle'den şey, Allah azze ve celal'in dininden yüz çevirme, onların dinine e, meyletme, üstün gelmesini isteme, dinlerine karşı, mezheplerine karşı, görüşlerine karşı sevgi besleme. O yüzden diyor ki buradaki dostluk, mutlak dostlukla e, e, kayıt altına almıştır bu ayettekiler. O yüzden mukayyet dostluklar bunların dedikleri gibi insanları dinden çıkarmaz. Sonra yine diyor ki devamen bakın, dostluğun aslı sevmek, destek olmak ve sadakattir. Hatıbın içerisinde destek olmak vardır zaten. Bunun dışında da çeşitli mertebeler bulunmaktadır. Bak bu sözü nokta sözüdür kardeşler. Ve zaten burada da sona eriyor. Diyor ki bunun dışında da çeşitli mertebeler bulunmaktadır. Hepsi şey, diyor ki her bir günahın tehdit ve yargiden belli bir payı vardır. Yani nisbidir bu onlarla. Belli bir payı ve nasibi bulunmaktadır diyor. Eddurerus Seniye'de. Rahimallah. Zaten birinci cildindedir. Bakın yine, bakın kardeşler. Et-Tavdih Şerhul Camii's-Sahih Adlı eserde şu ifadeler yer alıyor. Bakın kardeşler. Herhangi bir kimse diyor, Hazreti Peygamberin hatıba e, ilişmeyip, hoşgörülü davranmasının, o kimsenin sadık olduğunun, dürüst olduğunun, Allah tarafından bilinmiş olmasına Dayandırırsa bu batıldır diyor. Dayandırırsa bu yanlıştır diyor. Bakın diyor ki bir daha söylüyorum. Hazreti Peygamber'in hatıba Size birebir nakledeyim o zaman lafızlarını Diyor ki Hazreti Peygamber'in hatıba ilişmeyip hoşgörülü davranmasının O kimsenin sadık olduğunun Yani dürüst olduğunun Allah tarafından bilinmiş olmasına dayandığı Ve böyle bir şeyin Resulullah'tan sonra Hiç kimse için mümkün olmadığı zannı hatalı bir zandır. Çünkü Allah'ın kulları hakkındaki hükümleri ancak kullardan zahir olan hallere göre caridir. Sonra devam ediyor diyor ki Allah Teala peygamberlerine ashabı içinde yaşayan burası çok önemli bakın çok güzel bir illet getiriyor. Diyor ki Allah Teala peygamberlerine ashabı içinde yaşayan küfür itikadına sahip olarak mevcut olan münafıkları bilmiyor muydu diyor. Biliyordu değil mi? Yani hatıbı biliyordu o yüzden affetti. O zaman Allah münafıkları da biliyordu ama affetmedi. O yüzden diyor ki Allah Teala peygamberine ashabı içinde yaşayan küfür itikadına sahip olarak mevcut bulunan münafıklarla ilgili bilgi vermiş ve onların kim olduklarını peygamberine bildirmiştir. Ama bunun ardından peygamberlerine onları dilleriyle Müslüman olduklarını izhar ettikleri takdirde öldürmeyi, esir almayı mübah kılmamıştır. Eğer Sonuç bunların dediği gibi işte Resulullah'ın vahiy yoluyla onların doğru, hatıbın doğru söylediği bilgisine dayanıyorsa sebep buysa onun tekfirine o zaman münafıklar hakkında da aleyhissalatü vesselam tek tek birçok münafık hakkında da bilgi sahibidir. Demek ki bilgi sahibi olması yetmiyor. O yüzden yani mesele bilgi sahibine bağlanırsa yani bilgi sahibine bağlanırsa meselenin tabir sahilse mantığı kök, kökten çöker. O yüzden tekrarlıyorum. Allah Teala diyor ki Allah Teala peygamberinin ashabı içerisinde yaşayan küfür itikadına sahip olarak mevcut bulunan münafıklarla ilgili bilgi vermiş ve onların kim olduklarını bildirmiştir. Ama bunun ardından peygamberine onları dilleriyle Müslüman olduklarını izhar ettikleri takdirde öldürmeyi, esir almayı mı bakılmıştır? Emi bakılmamıştır. Allah'ın yarattığı herkes hakkındaki hüküm aynıdır. İç alemlerindekilerin alemdekine göre değil. Zahirde olana göre sorumlu tutmak söz konusudur. İmanlarından da benzer şeyler rivayet, şey imamlardan da estafla imamlardan da benzer şeyler rivayet edilmiştir diyor. İslam imamlarından da benzer şeyler rivayet edilmiştir diyor. Şimdi bakın kardeşler. Diyor ya imamlardan da benzer şeyler rivayet etmişiz. Biz bu sözüne ekstra ilim babından ki bu bu baftaki en önemli ilimlerdendir. Diyoruz ki o imamlardan, diyor ya imamlardan da benzer şeyler nakletilmiştir. O imamlardan biri de avam tabirle bizim ehli sünnet sünnet imamlarımızdan zirve olanlardan biri de İmam Şafii'dir. Bakın İmam Şafii Rahimallah El-Um adlı eserinde Hatip hadisini söz konusu ederken bu hadisle ilgili açıklamasında diyor ki, hatıp hadisiyle ilgili açıklamasında el-umda, kendi asıl yazdığı kitap. bakın dikkat edin şimdi, yani bu insanların, harici zihni, ins zihniyetli insanların neden selefi olmadıklarını söylüyoruz hani neden biz diyoruz ki bunlar bizim selefimizden uzak, hani sadece bunlar tekfir meselelerinde selefi değil, diğer meselelerde ehl sünnet selefi bunlar bidat, bu görüşler bidat. bunlar bizim selefimizden fersaf fersaf uzaklar hiçbir alakaları yoktur o yüzden bakın kardeşler İmam Eşşafi'yi el El-Um adlı eserinde Hatip hadisini söz konusu ederken bu hadis hakkındaki talikinde, açıklamasında diyor ki bu hadiste zanlardan hareketle hüküm vermenin bir kenara bırakılması söz konusudur. Zanlarla hareket edemezsiniz. Yani tamam bu kafire sıkıştı, güldü, ona yardım etmesiyle attı, tak kafir yok. Bu işte zanlardan hareketle hüküm vermenin bir kenara, kenara bırakılması söz konusudur. Sonra devam ediyor. Diyor ki çünkü yazı hatıbın aynen dediği gibi bu eylemi İslam hakkında şüphe ederek değil ailesini korumak için yapmış olduğuna muhtemel olduğu ve ayrıca bu eylemi bakın fiilinin muhtemel olduğu yani böyle bu filderin muhtemel olduğunu söylüyor. Muhtemel olduğu ve ayrıca bu eylemi İslam'a karşı ragbetsizlikten ötürü değil de bir hatadan dolayı yapmış olduğuna muhtemel olmasından dolayı ve daha kötü bir manayı taşıdığı halde fiilinin taşıdığı manada e, fi, fiilinin taşıdığı mana yanında sözüne itibar etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani bak fiilinin taşıdığı o küfür olma e, ihtimalinin dışında neyine itibar etmiştir diyor. Sözüne itibar etmiştir. O yüzden sözlere itibar edilir. Öyle e, dışarıdaki mahalle kavrayısı gibi ya sen bana yan baktın ben biliyorum sen bana niye, niye yan baktın seni keseceğim mahalle serserisi gibi değil bu olay ehl sünnetin bütün dini kayda ve kurallar üzerine, selefin fehmi üzerine kurulmuştur. Galeyana getiren duygularla değil. ehl, ehl sünnet haşa mahalle serserisi değildir. Ya böyle yapmışsa kesin böyledir. Daha bunun ardı ne olsun ki? El sıkışmışsa kafirle hediye vermişse kesin böyledir. Bunlar ehli sünnetin menheci değil. Bunlar tamamıyla nasları bir kenara bırakıp duygularla hareket edilen tavırlardır. el Sünnet'ten uzaktır bunlar. O yüzden devam, diyor ki, devam ediyorum sözlerine, sözleri devam ediyor. Bakın, diyor ki, İslam'a rağbetsizlikten ötürü değil de bir hatadan dolayı yapmış olduğuna muhtemel olmasından dolayı ve daha kötü bir manayı taşıdığı halde, fiilinin taşıdığı mana değil de sözüne itibar edilmiştir. Yani mana yanında sözüne itibar edilmiştir. Sonra diyor, devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu katletmeme hükmüne varmış ve ha hakkında daha baskın olan durumu e işletmemiştir. Bakın, görüyor musunuz kardeşler? Hakkında, subhanallah bu öyle bir önemli bir cümledir ki konumuzla alakalı. Hakkında daha baskın olan durumu işletmemiştir, işlere sokmamıştır. Çünkü neden? Aslında kafirlere yardım eden bir insanda büyük ihtimal, büyük ihtimal onun dinlerine, ee, Rabet söz konusudur. Ama bu kesin değil işte. Kesin olmadığı için hükmün, e, tavsile gitmeden şey veremiyorsun. Çünkü tabii ki bir insan yani Müslümanlar dururken düşünsene kafirlere yardım ediyor. Büyük ölçüde bu zannu ı galiple bu şeydir. Yani onların dinden ötürü yapmıştır. Ama sen bunu hüküm olarak son, sonlandıramazsın. O yüzden bak hakkında daha baskın olan durumu işletmemiştir diyor. Görüyor musunuz kardeşler? Yani zann-ı haleket yok zann galiple bile hareket etmemiştir burada. bunu söylüyor bakın İmam-ı Şafi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu katletmeme hükmüne varmış ve hakkında daha baskın olan durumu işletmemiştir benzer bir durumla ilgili olarak zahirde bundan daha azametli bir eylemde bulunan olmamıştır bak görüyor musun diyor ki benzer bir durumla ilgili olarak zahirde bundan daha azametli bir eylemde bulunan olmamıştır yani ne kadar azametli bir eylemdir Görüyor musunuz? Buna rağmen bunu işleve sokmamıştır. Sonra devam ediyor diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden diyor bu böyle büyük bir yani böyle azametli bir eylemde bulunmamış? Gerekçesinde söylüyor diyor ki çünkü kendisine karşı gerçekleştiren kim? Aleyhissalatu vesselam gibi azim bir insan. Ondan bahsediyor diyor ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azamet konusunda kendisinden sonra insanların tamamından farklı bir duruma konuma sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikleri kandırma isteğine rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara plan yapıyor ya, emriyle müşrikler, müşriklerle haberleşen biri olsa ve nefislerde olumsuz etki bırakan hususlarda o kimseyi tasdik etse, bu ondan kabul edilir. Kabul edilir. Söylüyorsa kabul edilir. Kendisinden sonraki kimse ondan daha aşağı seviyede bir hal hale sahip olup da, e, önce ötekinden kabul edilmiş olması gibi kendisinden de kabul edilmesi daha evladır. Sonra diyor ki, Şafi'ye şöyle denilmiştir. Bakın Şafi'ye şöyle deniliyor, onu naklediyor. Diyor ki, yani kendisine nakledilen soruya, e, soruyu naklediyor. Diyor ki, Resulullah, Hatip doğru söylemiştir, buyurmuştur. Bakın, e, İmam Şafi'ye yöneltilen e, cümle. Resulullah, Hatip doğru söylemiştir, buyurmuştur. Hatip'ı işlemiş olduğu fiil hem doğruluğa hem de doğruluktan başkasına muhtemel olmasına karşın doğru söylediğini bildiğinden dolayı kendi haline bırakmıştır diyen olursa ne dersin? Böyle diyen kimseye denir ki diyor Şafi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların yalancı kimseler olduklarını biliyor ve zahirlerine bakarak kanlarını dökmüyordu. O yüzden Resulullah zahirine şey, hükmede. Yani Allah ona tasdik ettiğini söyledi ondan sonra hükmü verdi. Hayır. Hazreti Peygamber'in devam ediyor. Hazreti Peygamber'in hatib hakkındaki hükmü onun doğru söylediğine dair bilgisine dayalı olsaydı şayet münafıklar hakkındaki hükmü de yalan söylediklerini bilmesine dayalı olarak ölüm cezası şeklinde olurdu. Fakat Hazreti Peygamber kendisinden sonra hüküm verecek hakimler için ortaya koymuştur. Fakat Hazreti Peygamber kendisinden sonra hüküm verecek hakimler için bu olayı ortaya koymuştur. Bakın demek ki hakimler de peygamber tavsiye sonra gelen ümmetinden hakimler de bunu uygulayacaktır. Hatıba has ne alakası var diyor ki İmam Şafii fakat Hazreti Peygamber kendisinden sonra hüküm verecek hakimler için ortaya koymuştur. Zahire göre hükmetmiş iç dünyalarına ait görünmeyen tarafları ise Allah Teala üstlenmiştir. Sonra diyor ki buraya çok dikkat edin. Diyor ki bakın, ta ki has olduğuna dair bir delil gelmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği her hüküm umumidir. Yani bu hatıbı bildi o yüzden hatıbı az, hayır. Ta ki has olduğuna dair diyor, delil gelmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği her hüküm umumidir. Yani işte Resulullah Hatibi vahiy ile bildi. Diğerlerini nereden bileceğiz? Bu nedenle hüküm hatı bastır Diğerlerini uygulamayız. sözü batıldır. Nasen de, icmaen de, selefin fehmi de batıldır. Böylece kardeşler dördüncü meselemizi de ele almış olduk. Şimdi beşinci ve son meselemize geçiyoruz. Neydi beşinci ve son meselemiz? Bakın e, Hatip hadisini de bitirmiş olduk. E, beşinci ve son meselemiz şu kardeşler. Müslüman olduğu sabit olan bir yöneticinin tekfir edilmesinin ancak belli kurallara bağlı olarak caiz olduğu meselesi. Tamam. Şimdi diyoruz ki Müslüman olduğu sabit olan bir yöneticinin tekfiri ancak belli kurallara bağlı olarak caizdir. Bu detayları el-yakînü la yazûlü bir şek yakin, şek ile zail olmaz. Şeklindeki Fıkhi olan, e, fıkhıhta maruf olan bu kaide ki tekfir meselesiyle alakalı bu kaideyi İbn-i Teymiye de e, söylemiştir, ortaya koymuştur. Az önce belirttiğimiz gibi İmam Şafi de ortaya koymuştur. O yüzden ne demiştim? Onun fiili muhtemel. zanlarla hareket edilmez demişti cümlesinin başında. Naklettik İmam Şafii. ehl Sünnet Selef bu kaideleri uygulamıştır. İm İmam Şafii de uygulamıştır, i̇bn Teymiye de uygulamıştır. Diğer Selef alimlerimiz de uygulamıştır. El-Yakînü lâ yazûlü <gülüyor> bişşek yakın şekle zail olmaz fıkıhtaki bu kaide bu olaya indirgenmiştir. Çünkü tekfir mürtet hükümleri fıkıh babı konusunda ele alınmıştır. O yüzden baktığınızda bütün mezhep kitaplarında mürtet babı konularını açmışlardır. O yüzden diyoruz ki el <gülüyor> yakinu la yazuru şek. Yakın şekle zail olmaz şeklindeki bu fıkıhta maruf olan bu kaide kullanılmıştır. Böyle bir eee kaide söz konusudur. Şimdi yöneticilerle alakalı olarak bu kaydeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrına baktığımızda teyit ettiğini görüyoruz. Yöneticilerle alakalı bu kaydeyi Aleyhisselatu vesselam ortaya koymuştur. Bakın Bukhari üstündeki e, Cunade ibn-i Ebi Umeyye gelen rivayet rivayette diyor ki hastayken Ubade ibn Esamit'in es yanına girmiştik. Allah'ın sana fayda verdiği ve Hazreti Peygamber'den duyduğum bir hadisi bize anlat dedik. Bize dedi ki, bize şunları söyledi. Diyor. Hazreti Peygamber bizi çağırdı ve onunla biatleştik. Biatlaştık yani, biatleştik. Bizden aldığı sözler arasında şunları söylemişti diyor Resulullah. Ne diyormuş Resulullah? Hoşunuza gitse de gitmese de, fakirlikte de, zenginlikte de, yöneticilerden olumsuzluk görse, görsek de, Söz dinleyip itaat etmek, şimdi bu sözlerine dikkat edin, söz dinleyip itaat etmek, hakkında Allah'tan bir burhan sahibi olduğunuz açık bir küfür, bakın ikinci kayda, bir Allah'tan olacak, iki burhan sahibi olduğunuz, üç açık bir küfür, dört görmeş kaydı ki bu kesin ilimle alakalıdır ve yönetim hususunda ehliyle tartışmamak. Hakkında Allah'tan bir burhan sahibi olduğunuz açık bir küfür görmedikçe yönetim hususunda bu yönetimdeki yönetim ehliyle tartışmamak. Yani yöneticiyle tartışmamak. Konusunda bizimle biat etti diyor Bukhari'deki, rivayette müslimde de var dediğimiz gibi. Şimdi bakın kardeşler. Yani söz konusu bu hadis. Müslüman yönetici hakkındaki aslın Müslüman olduğuna hükmetmek olduğunu ve hakkında Allah'tan bir burhan sahibi olduğunuz açık bir küfür görmedikçe ifadesinden ötürü yakın bilgiye dayalı olmaksızın İslam dışına itilemeyeceğini göstermektedir. Buna göre sadece zanlara ve şekke dayanarak yöneticinin kafir olduğunu hükmetmek batıldır. El yakın la bir bişşek veya el la yuzulü bişşek. -ya -şek. Yakin şekile zail olmaz. Bakın bu hadisteki kayıtlara dikkat edin muhakkik ilimehili kimseler kayıtlara çok dikkat etmişlerdir bakın dikkat edin hadisin birkaç lafzını tek tek ele alacağız bitireceğiz zaten birkaç dakika içerisinde bitecek inşallah bu hadis yöneticinin tekfir edilmesiyle ilgili şu şartları içermektedir bakın hadiste ne geçti hangi ifade geçti hatta teravv kelimesi geçti görmedikçe tekfir edemezsiniz görmedikçe gözle idrak edilebilecek hissi duruma havale etmiştir ki buradan kastedilen nedir çünkü Naslar'da hatta terav kelimesinden kastedilen kesin bir bilgi. Yani kesin bir bilgi olmadığı müddetçe tekfir edemezsin. Hatta terav görmedikçe. Yani e, idrak edilebilecek si bir duruma havale etmiştir ki bu da kesin, bundan da kastedilen kesin bilgidir. Bu birinci kayıt. 2 burada Aleyhisselatu vesselam görme eylemini çoğul mana ifade eden vabul cema ile zikredilmiştir. Yani hatta sen görmedikçe denemiştir, siz görmedikçe yani görmediğiniz müddetçe yani o yüzden tek kişinin burada sözü ben bunu gördüm bütün ümmet buna ilzam edecek batıl o ülkenin halkı görecek çoğunluk görecek ehlül akta. E, karar verecek kendi dünyasında kafir olduğu hüküm olacak ondan sonra e, huruc edebilirsin o da bir şartla gücün yetiyorsa gücün yetmezse yine huruc edemezsin kafir de olsa o yüzden bakın bu lafızlara, bu nasların deralet ettiği bu lafızların hiçbirine deralet etmiyorlar. Selefin fehmiyle bakmıyorlar. O yüzden bu insanlar selefi değil. Görmediğiniz müddetçe. çoğla bağlamıştır bunu. Bu da söz konusu bu eylemin tek bir ferdin idrak edemeyeceği şeylerden olduğunu gerektirir. Bilakis Müslümanlardan olan bir grubun o eylemi görmeleri gerekir. Grubun eylemi görmeleri gerekir. Üçüncü kaydı kufran diyor. Yani bir küfür olacak bu. O yüzden büyük de olsa masiyet sebebiyle tekfir edilemez. O yüzden gördüm şununla el sıkıştı, şu kral, şu başbakan, bilmem şu papayla el sıkıştı, şunu öptü. Bunlar masiyetler de tekfir edilmez. 4 Bakın sadece küfür de demiyor. Bevah kelimesini kullanıyor. Açık olacak. Açık küfür olacak. Küfür olduğunda icma olacak bunun hakkında. Tekfir meselesindeki kaydeleri düşünün. Biz demiştik ki tekfir ancak icma edilen konularda olur. Büyük de olsa masiyet sebebiyle tekfir edilemez. Büyük büyük büyük maaşiyet de olsa yani büyük günah da olsa tekfir edilemez. Ki bu yetmiyor. Dördüncü kaydı hadiste geçen bewa han ifadesi. Yani söz konusu küfür eyleminin zahir ap açık olması. Beş ve son kaydı hadiste. Dikkat edecek olursanız lafızda ne diyordu? Hakkında Allah'tan bir burhan sahibi olduğunuz, yani herhangi bir delil olması yeterli değil, senin duyguların, hamasetlerin değil, aksine Allah'tan olması gerekir, net nassın olması gerekir. Yani zahir, sahih ve sarı bir nas olmalıdır. İşte buradan hareketle kardeşler, Ehl-i Sünnet, muayyen kişinin tekfiriyle muayyen olmayan kişinin tekfiri arasında fark gözetmiştir. Söz ve fiilin küfür olduğu söylenebilir. Bundan dolayı da o sözü veya fiili işleyen kimsenin kafir olduğuna hükmetmek gerekmez. Çünkü sözün muayyen bir kişinin tekfir edilmesi e, ancak tekfirin şartları yerine gelip engelleri ortadan kalkınca mümkündür. Dediğimiz gibi bu hususta tekfirin meselesine girişte temel kaideler, mukaddemeler adlı dersimize bakabilirsiniz. Konu çünkü tekfirin şartları ve engelleri değil. Kısaca değinmiş olduk. İşte kardeşler, bütün bunlar bilinince Son olarak diyoruz ki yöneticilerin tekfirine ilişkin hükmün bu kadar basit olmadığını bilakis konunun kesin bilgiye muhtaç olduğunu görürsünüz. Bütün bunlar bilince bunu görürüz. Çünkü yakın ile sabit olan bir şey ancak yakın bilgi ile zail olabilir. Zira şek yakîni ortadan kaldırmaz. Allahu sallallahu <gülüyor> ala ve aleyhi ve ashabi